Hanevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. Ortanca Kız Güneşli bir gündü. Yüzünü gökyüzüne çevirdi. Başı döndü, gözleri kamaştı. Yakıcı alev sıcaklığı her tarafını sarmıştı. Sersemlemişti. Köklerine iyice sarıldı, sağına soluna bakındı. Gölgedeki arkadaşların keyfi de pek yerindeydi. Vitrindeki yerinden de kaçamazdı. Ancak biri gelip alırsa oradan kurtulabilirdi. Tam o sıra bir çocuk kadının elinden tutarak geçiyordu. Çocuk bağırdı. Anne ne güzel çiçek. Anne önemsemeyerek. Yürü yavrum yürü dedi. Çocuk inatla. Ben bu çiçeği istiyorum diyerek kendini yere attı, debelenmeye başladı. Kadın bu isteği çaresizlikle kabul ederek çiçekçi dükkanına girdi. Beni haşin bir tavırla vitrindeki yerimden çekip aldılar. Kafamı kaldırınca çok korktum. Eyvah! Bu yaramaz bir çocuk. Bana bakamaz ki. Zaten ben de çocuğum. Bir yaşında bile değilim. Üstelik hain birine benziyor diye düşündü Çiçekçek. Annesi ve çocuk elinde Çiçek'le yola koyuldular. Her tarafa aydınlık, güneş dolu kocaman bir eve geldik. Beni hemen masanın üstüne attılar. Gürültü ve patırtı ile yemeğe gittiler. Halbuki ben çok susamıştım. Çiçekçi bizi dün sulamıştı. Bugün ise bir şey vermedi. Boynu bükük beklemeye başladım. O geceyi masanın üstünde susuz kimsesiz geçirdim. Unutulmuştum. Uyuyakaldım. Ertesi sabah birinin yüksek sesiyle gözlerimi açtım. Garip giyimli bir kadın beni eline almış yürüyordu. Hanımım bunu ne yapayım? Hanım bezgin bir sesle. Of çocuğun odasına koy. Çok istedi bu çiçeği ya. Kadın beni odaya götürdü, pencerenin önüne yerleştirdi ve biraz da su verdi. Yaşasın ne kadar mutluydum, her yeri görebiliyordum, dışarıdaki yeşilliği ve ağaçları da. Sevincim uzun sürmedi, çocuk bağırtısı her yeri kapladı. Üstümdeki bakışları hissedince dehşete kapıldım. Nereye gidebilirdim, köklerime sıkı sıkıya sarıldım. Başıma gelecekleri önceden hissetmişcesine titremeye başladım. Çocuk yavaşça eğildi. Yapraklarımdan birine yapıştı. Çekti, çekti. Yaprağımdan ayrılmamak için çok çaba harcadım. Ne yapabilirdim? Çaresizdim. Canım yandı. Bağırdım, bağırdım. Sesimi kendimden başka kimse duymadı. Bir yaprak derken ikincisi, üçüncüsü. Tüm yapraklarım acımasız ve haşince koparılmıştı. Sonunda güzelliğimi gösteren, beni ben yapan o tek mor çiçeğimi de sapından kırdı, yere fırlattı. Kendimi çıplak hissettim. Tek sap kalmıştım. Acıdan mahvolmuş, bitmiş, tükenmiştim. Boynum büküldü. Elveda dedim hayat. Ölüyorum çiçeksiz ve yapraksız. Gözlerim kapandı. Bir fısıltıyla kendime geldim, ızdıraptan da inliyordum. Elleri çatlamış başka bir kadın, etrafın tozunu alırken bana acıyarak bakıp kısık sesle söyleniyordu. Hain çocuk, bak ne hale getirmiş güzelim çiçeği. Gel yavrum gel, sana kıyamam diyerek beni şefkatle kollarına aldı. Hanıma seslendi. Bu çiçeği nereye koyayım? Öf, ne bileyim, çocuk hevesini aldı. Baksana çiçeğini hale getirdi. Evine dönerken çöp tenekesine atarsın olur biter. Evin tüm temizliği bitmiş, hoşça kal derken hanımına, beni de kolunun altına almıştı el yüzü bakımsız kadın. Yol boyunca yürüdü. İlk gördüğü çöp tenekesine yaklaştı. Atılacağım dakikalar sayılıydı. Sonun böyle çöp içinde ölmek olacakmış. Acı ve üzüntü içinde korkudan tir tir titriyordum. Kadın beni eline aldı. Tam çöpe atıyordu. Yapamam yapamam diye kendi kendine konuşmaya başladı. Bu zavallı çiçeğe kıyamam. Onu eve götüreceğim dedi. Beni tekrar kolunun altına aldı ve balık istifi gibi üst üste insanların olduğu bir dolmuşa ite kaka bindik. Derken başka kalabalık birine ve diğerine. Toprak ve taşlık yollardan geçerek gelişi güzel dizili, tek katlı evlerin bulunduğu, fakir insanların yaşadığı yere geldik. Dolmuştan indi kadın, biraz ötede bir penceresi naylonla kaplanmış sıvasız küçük bir eve yöneldik. Ancak evin öndeki küçücük bahçede yağ tenekeleri ve plastik kaplara dikilmiş, rengarenk çeşit çeşit çiçekler bana hoş geldin der gibiydi. Sanki minik bir çiçek cennetiydi. Kadın yüksek sesle, ben geldiğim diye seslendi. Kapıyı küçük bir kız açtı. Çabuk kolun altındaki çiçeği al. Zalim çocuk bak ne hale getirmiş zavallıyı. Bu ortancayı bahçeye ek. Ona sen bakacaksın. Sana emanet ediyorum onu dedi kadın. Çocuk sevinçle ve mutlulukla beni eline aldı. Bana ortanca kızı adını verdi. Bahçe kapısı kenarındaki ağacın altına ekti ve suladı. Gözlerim kapandı, boynum büküldü. Dünya ile ilişkim kesildi. Günler geceleri, geceler günleri kovaladı. Sonbahar geçti, kış geçti. İlkbahar geldi. Bir gün aniden sarsıldım. Kuş cıvıltıları duydum. Ne oluyordu bana? Hani ben ölmüştüm? Köküm, vücudum sürgün veriyordu. Bedenimde kabarcıklar, değişiklikler gördüm. Yapraklanmaya başlamıştım. Aman Tanrım ben yaşıyordum, yaşıyorum diye çığlık atmak istedim. Tahta bahçe kapısı gıcırdayarak açıldı. Üzerinde okul kıyafeti ve çantası olan küçük kız içeri girdi. Hemen yanıma geldi. Bana sevgiyle dokundu. Birden sevinçle haykırdı. Anne, anne yaşasın ortanca kız yaşıyor. Yaprakları da çıkmış gördün mü? Pencereyi gülücüklerle açan kadın, onu sen yaşattın dedi. Küçük kız beni yarı gölgeli ağaç altına ekmiş, soğuk ve rüzgardan korumak için etrafıma biriket koyup ihtiyacım olduğunda beni sulamış, toprağımı çapalamış. Böylesi bakım ve sevgi beni yaşatmıştı. Üstelik çok da gençtim. Artık ben de bahçedeki diğer çiçek arkadaşlarım gibi en güzel çiçeklerimi bu iyi kalple anne ve kız için açacaktım. Yaz geldi, kocaman mor çiçeklerim açıldı. Evin önden geçenler ne güzel mor renkli ortanca diye işaret ederek yanındakine beni gösteriyordu. Küçük kız ve annesinin sevgi ve ilgisiyle yaşıyorum. Onlara bu koca koca çiçekleri sizler için açıyorum diyordum ama. Söylediklerimi yalnız kendim işitiyordum. Ne de olsa çiçektim. Yine de olsun ortanca kız olarak beğenildiğim için bu sevgi dolu anne ve kızı adına gururlanıyordum.